Şem. Şems. The word Shams means sun in Arabic. Şems Arapçada güneş demektir. Allah'ın azametince parlayan muhteşem bir yaratışıdır. Allah güneşi bir çera, ısı ve ışık kaynağı olarak yaratmıştır. Tüm dünya yaratıkları ondan ısı ve ışık alırlar ve gene bize Günün zamanını, vakitleri, saati bildirir. Mekanik ve dijital saatler olmadan da güneşin gökteki konumuna ve gölgelere bakarak günün vakti saatini rahatlıkla anlayabiliriz. Onsuz yeryüzünde hayat olanaksız olurdu. Bitki büyümez, yağmur yağmaz, rüzgar esmezdi. Günler de renkler de kaybolurdu. Ay karanlığa bürünür, her şey donar ve ölürdü. İnsan hayatı açısından olan önemi bakımından güneş tarih boyu haşmet ve azametin sembolü olmuştur. O kadar ki insanlar önünde eğilmiş ve bir tanrı gibi ona tapmışlardır bile. Pek tabii ki Müslümanlar onu sadece Allah'ın yarattıklarından bir yaratık olduğunu bilerek tanırlar. O ancak Allah'ın kendisine buyurduğunu yapar. Allah dilediği müddetçe parlamaya devam edecektir. Güneşle ilgili Hz. İbrahim hakkında gerçek ve çok ilginç bir kıssa ve bir hikaye vardır. Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla İbrahim, pek çok konuda derin düşünür, dalar giderdi. Evrenin krallığı hakkında çok tefekkür eder ve evrenin gerçek sahibi hakkında insanlara öğretirdi. Bir gece gökyüzünü seyrederken ve insanlara Tanrı'yı nasıl aramaları gerektiğini öğretirken gökte çok parlak bir yıldız gördü ve işte Allah o dedi. Yıldız kaybolunca da demek değil dedi. Ayın doğduğunu, sihir ve büyüsünü, esrarengiz ışığını gördü ve herhalde bu dedi fakat ay kaybolunca değilmiş dedi. Güneş doğunca da işte bu en büyüğü, gerçek Rab bu olmalı dedi. O da batınca kişilerin kendi akıllarıyla bir yaratıcı portresi oluşturmaya çalışmalarının yanlış olduğunu insanların anlamasına yardımcı oldu.